Metaçık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını içerisindeyiz. Son gün, son saatler içerisinde stüdyo konuklarımızla devam ediyoruz yayına. Dinleyicilerimiz ve müzisyen, sanatçı dostlarımızla dokuz gündür epey yüksek bir tempoyla sürdürdüğümüz yayın bu. Yorulmadık, yorulmayacağımızı düşünüyoruz aynı <gülüyor> şekilde. Müzisyen dostlarımızdan bir diğeri bizlerle beraber şu anda Niyazi oyuncu Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Sağ olun, <gülüyor> hoş bulduk. Evet, son zamanda sıkça duyduk ismini. Biz albümünü de yakın zamanda e, elime geçirdik. Bu güne denk geldi. Aslında albüm çıktı. Onun heyecanıyla bir stüdyoda bulutsak da bambaşka olabilirdi ama vesile olmuş i̇kinci oldu. İkinciyi artık. Evet, aynen. İkinciyi oldu. Evet, e, Mucoppa albümün ismi yeni yayınlandı. Ne, ne kadar süredir e, devam ediyor senin için? E, Mucoppa 6 ay önce... Yayınlanan bir albüm. Evet. Bu çopa Lazca bir iki kelime. Nasıl yapayım? Ne yapayım? Anlamına gelen. <gülüyor> ne, edeyim yani? ne edeyim? Ne edeyim? Demek Lazcada. Ee, bunu koymamızdaki sebep de aslında ne yapacağımızın da ne edeceğimizi de aslında biliyor olmak. Sadece işte cesaretle, özgüvenle, <gülüyor> kendine güveninle ilgili bir şey olduğunu düşündüğüm için çokpa koyduk albümün adını. Bir başlangıç olsun dedik. Bu arada soru işareti yok zaten. Evet, ünlem. Ünlem var <gülüyor> sonunda. Bildiğimiz için cevabım. Evet, harekete geçmek ve cesaret ve kararlılıkla. Diyorsun. Evet, aynen. Evet, Karadeniz'den geliyorsun. Karadeniz bizim esasında nasıl diyelim asi tınlayan bir, özellikle 90'lardan itibaren bir tınısı var. Esasında senin de o halkının şu anki son... ...o zincirin daha doğrusu son halkasını yerleştirsek... ...sen kendini nolardan görüyorsun mu diye sorabilirim belki. Ee, hani dediğin gibi e, 90'larda Karadeniz ve Lazca müzik adına... ...Zoaş Berip'e evet. bir öncülük başlattı. Hani onunla Zoaş Berip'e'den sonra hani bizler de o zinciri bir halkasıyız. Ama bu son olmayacak bizden sonra da o zincirin halkaları evet. devam edecek. ...biz de o halklarından biriyiz yani. Evet, çok da hareketli aslında yani şu günleri ...sırf müzikal manada değil... E, ...Karadeniz bölgesinde... ...yöresinde esasında... ...halklar da kendi hayatlarına... E, ...karşı dayatılan... ...pek çok şey, pek çok sisteme de... ...esasında buradan gözüktüğü kadarıyla... Hı hı. ...yani aslında toplumsal <gülüyor> hareket... ...dediğimiz kabilden konuşuyorum... E, ...yüksek sesle karşı çıkmaktalar... ...esasında. Evet. Hani bu çok bir, bir yandan indirgemeci gibi... hani ...Karadenizler... ...böyle bir tınısı olması, asi ve dik başlı falan ama bir yandan da doğru, doğru bir doğruluğa tekabül ediyor galiba. Ee, hani ben şöyle bir şey demek istiyorum burada. Hani böyle aklı selim Karadeniz grupları var. Hani müzik yapan arkadaşlarımız var. Ee, sadece derdimiz Karadeniz müziği yapmak değil. Ee, bugün bakıyorsunuz Artvin'de siyanülü altın aranıyor. Evet. Ve Çernobil çok geçmemişken hayatımızdan. Ee, kanserler var. Hidrolitik santraller yapıyorlar. Biz her sahnemizde, her albümümüzde biz bunu dile getiriyoruz. Çünkü o halkın sesiyiz ve o halkın sesini bu, bu tarafa ulaştırıyoruz. Evet. Yani elimizden geldiğince bir karşı çıkma var. Ve bu devam edecek. Ee, hopada işte yakın zamanda bir arkadaşımızı kaybettik. 30 yaşında yani hani aynı yaştayız. Kanserden kaybettik evet, bu arkadaşı ve buna rağmen hayra Karadeniz'de bu tip işlerin yapması bir saçmalık ve hayra o saçmalık devam ediyor. Bizler de her yerde bunu dile getiriyoruz. Aslında belleğini tutuyorsunuz değil mi mezunlar? Yani belleği canlı tutuyorsunuz. Yani işte istediklerimiz artık hani onkoloji hastanesi Karadeniz'de, Hopa'da, memlekette yani birçok insan ölüyor ya Karadeniz'de kanserden. Hani bu kadar kötü giden şeyi varken işte biz de müziğimizle belki, belki bir tarafı canlı tutmaya çalışıyoruz ama bazı mümkün de olmuyor çünkü bir kayıp var yani hala orada bir evet. kayıp var ve hala devam ediyor yani hı hı. yine insanlar yıkıyor maalesef. Evet. Aslında bu şey gibi geliyor. Şimdi 90'lardan geldik ki şu andaki durumu. 90'larda başlayan toplumsal hareketin bir parçası olarak eklemlendi. O yüzden tam olarak Karadeniz Müziği'nin bu çıkışını çok yerel bir çıkış olarak algılayamayız peki. Hı hı. Ama şu anda özellikle son birkaç senedir oradaki halkın yerinin mücadelesiyle kol kola gitmesi aslında biraz önemli geliyor bana. Sanatçıların, sanatçı inisiyatiflerinin. Yani o... E Destek de tam olarak demek istemiyorum. Çünkü herkesin başında olan Aynen. bir dertten bahsediyoruz. Bir şekilde dirsek temasında dayanışmayla devam edebilmek. Olmak yani. zorunda. Yani Karadenizliyiz ve biz oranın müziğini yapıyoruz. Evet. Anonim eserleri, babaannelerimizden duyduğumuz türküleri... ...bugünün modern haline ulaştırmaya çalışıyoruz. Ama maalesef doğamız yıkılıyor. Hı hı. Ve yıkıldıkça belki biz son jenerasyon olacağız. Bizden sonrasına bir şey bırakmalıyız. Biz o halkla kol kola durup... Kötülüklere karşı durmamız lazım ki bizden sonrakiler de gelsin. Evet. Onlar da bunu devam ettirsin, bunu görürsün. Evet kayıp, de, kayıp dedin, bu çok önemli bir mevzu. Ama hani kaybın nasıl diyeyim? melankolisine kapılmadan tam da dediğin gibi ne yapmalıyımın cevabını bilip tam da harekete geçmek esasında. Evet, kayıt, hareket yani. şart. <gülüyor> bir parça dinleyelim mi? Evet. Yani. Senle seçtik esasında, bu çok pahalı birinden. Hangisiyle başlayalım istersin? Pervane ile başlayalım. Açılış parçası Bu arada bizi arayabileceğinizi hatırlatalım. Dinleyici bizi destek. arayın istiyoruz hatta arayabileceğinizden öteye. <gülüyor> Açık dinleyici destek özel yayınında Niyazi Koyuncu ile beraberiz. 343 41'de bir sürede telefonlar sakin. Ee, harekete geçin demişken bunu sizlere de yöneltelim. Dinleyicilerimizden bahsediyoruz. Pervane ile sizleri baş başa bırakırken. Evet telefon numaramız 0212 alan koduyla 7343-4141. Şuristan ister tuzağına, ateşlerin uzağına, gelirim ben gelir bu divan. Ateşteyim, pervaneyim Bir sevdaya bahaneyim Ateşteyim, pervaneyim Kanarım her sözeyine Dönerim bir közeyine Yanarım ben, yanarım Kanarım her sözeyine Dönerim bir közeyine Yanarım ben Pervane isimli parçayı dinledik, Niyazi Koyuncu'dan Muçopa albümünden parçalar dinliyoruz. Arada biraz da zamanımız yettiğince muhabbet ediyoruz. Anonim bir müzik üzerine esaslı mı? E, Girit ezgisi Hı -hı. olduğunu düşünüyoruz. Hani aslında ulaşamadık. Yani Girit ezgisi olduğunu biliyoruz ama hani tam olarak bir Hı, kaynağı, e, kaynağı bulamadık. Onun için bitedik, anonim yazdık. Peki çok anonim var aslında, değil mi? Evet. Yani benim e, bestelerim de var ama ilk albümde. Biraz da derlemelere ağırlık vermeye çalıştım. Evet. E, ikinci üçüncü albümde daha farklı şeyler olacaktır. Ya da sadece kendi beslerinden oluşan eserler. Hı. Ya da Karadeniz Müziği'nin dışında farklı şeyler olacak. Evet, Hı. zaten git deyip. Açık müzik öyle bir şey ki. Yani o anda ne hissediyorsun onu yapıyorsun. Hani işte on sene sonra ben... ...yine şunu yapacaksın diye bir şey olmuyor yani. <gülüyor> Hissediyorsun ve onu hayata <gülüyor> geçiriyorsun. Evet. Burada çok fazla zamanımız yok. Ekonomik kullanmak durumundayız. Sözümüzü aslında uzun uzun sohbet etmek. Söz vermiş olalım. Daha da uzun konuşuruz. Destek attığımızı hatırlatalım. <gülüyor> 343, 41, 41'di. Bugün sonuna kadar ulaşmak gereken sayıda göz önünde bulundursak epey yolumuz var. Evet, telefonlarınızı bekliyoruz. Ee, ben yine de biraz şey, yani albümün altı aylık bir dönemi olduğundan bahsettik ama biraz hı hı. hafifçe bir geriye dönüş yaşayalım. Evet. Şimdi şey, e, ya sen tabii ki de biliyoruz, müzikal olarak çok derin kökten beslenen bir aileden geliyorsun ama eski şehir dönemine kadar... Müzikle çok bir alakan yok galiba. Üniversite yıllarında başlamış bu mevzu ve orada bir grup kuruyorsun. Biraz o dönemki Eskişehir'in ortamından bahsedebilir misin? Özellikle senin ee, dahil olduğun müzik açıdan Şimdi Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okuyordum ben. Ee, Abimin vefatı benim oradan çıkmam gerekiyordu. Hı hı. Bunun için bir seçim yapmak dedim ve Eskişehir'i e hiç bilmiyordum yani gitmemiştim. Sadece haritadaki yerini biliyordum. ve Eskişehir'e gittim. Ee, şansıma... Orada çok güzel adamlarla tanıştım. Ee, ne bileyim kendinden olmayan insanları gördüm. Her çeşitten insan gördüm. Hı hı. Ve ister istemez bir bağ oluşturuyorsun ve bu adamlar... Zaten ben ufaktan da müzik yapıyordum ama hani bir sahne hayatım yoktu. Hı hı. Orada sahne hayatım başladı. Ee, her üniversiteli öğrenci gibi çok fazla grup kurduk ve çok fazla grup dağıttık. <gülüyor> Bunlar <gülüyor> oldu. Denemeler. Ama bunlardan e, en... Ciddi diyeyim Seri hani ilk İlk Karadenizmüziği yapma deneyimi, Lazcarak bir grubumuz vardı Seritana. Tana. Karanlık'taki ışık anlamına geliyordu. Hı hı. Öyle bir başlangıç oldu orada. Yani aslında 2008'de kuruldu grup. Yanlış hatırlamıyorsam. 2010'da ben de İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldiğimde grup dağılmıştı zaten. Hı. Artık burada kendi hayallerimi tek başıma deyim diyordu yani birkaç arkadaşımızla benim adım en azından öyle bir yol aldık ve İstanbul'a geldik. Hı hı. O zaman sadrım albümdeki senin yol arkadaşların da evet. dan da hı hı. biraz bahsedebiliriz kimlerle çalıştın bu ilk albümde? Ee, Murat Çorak yani uzun zamandır beraber müzik yapıyoruz grubumuzda gitar çalıyor yönetmenliğini Murat Çorak üstlendi. Ee, Görücü ve Megrajce şarkıları da Görücü müziğin usta ismi İberia Özkan'la çalıştık. Hı hı. Ee, albümde çalan arkadaşlarımız, ...birçoğumuz aslında grupta çalan ya da çevreden tanıdığımız arkadaşlarımız, abilerimizdi. Ama müzik yönetmeni Murat da ben yaptım hani daha çok istediğim şeyi yaptık. Hani kimsenin müdahale etme şansı olmadan biz bunu istiyoruz. Ve hani bunu böyle çalmak lazım, hı. şunu şöyle yapmak lazım diyerek Murat da bir yola çıktık. Hı. Çeşitli arkadaşlar katıldılar. Enstrümanlarıyla, sözleriyle, sazlarıyla destek verdiler ve Muçopa'yı var ettik. Hı hı. Evet. Çeşitli arkadaşlar dedin kalabalık bir müzisyen kadrosu. Çevrem de, var. <gülüyor> <gülüyor> Geniş bir çevre. Ee, yani işte bas gitarları İsmail Solbek çağırdı. Ee, Filüdü ve saksifonu Göksel Bektaş. O da benim hayatımda önemli bir adamdır. Biz türkü bardan beri beraber müzik yapıyoruz. Çok eski yani. Hani 7-8 yıldır beraberiz ve hala beraberiz. Yani böyle hem o arkadaşlarımız hem de tanımadığımız ama bildiğimiz insanları böyle bir kaynaştırıp bir şey çıkarttık ortaya. Hı hı. Evet, bu Çopa'dan bahsediyoruz bu arada. Niyaz Cikoncu'nun ilk albüm diyelim. Evet, pek çok dil var. Az evvel Gürcüce ve Megreal Ceynes Haydın. Hı hı. Hemşince. Tad Hemşince de barındırıyor. Aynen. Karadeniz'de konuşulan diller üzerinden. Hı hı çıktı yani. Evet. Madem albüme döndük aslında derleme hususunu da belki çok kısaca yönlendirebilirim onunla ilgili bir soru sana. Burada Ayşen konuk konu kaldığımızda Hı -hı. Bu hafta başında çok güzel hikayeler anlattı. Bir şarkının gerçekten tek bir hikayesi bir film olacak gibi ki bunu yapan da oldu zaten. Şarkının <gülüyor> yaşında ama evet hani dünyayı yeniden keşfetmiyorum ama gene de sen nerelere yöneliyorsun esasında. Anonim parçalar diyoruz ama Sonuçta sandıkta kalmış e, parçalar sandıkta kalmış. ama. Sandıkta kalmış. Karadeniz'de, Lazlar'ın olduğu yerde. Hani, e, Gürücü Sandı, Batum'da. Evet. Hani çok fazla aslında kaynak var. <gülüyor> çok fazla sandığın içinde kalmış şarkılar Hı -hı. var. Hani bu albüme sığdıramadığımız eserler var. Eminim var. Onların o öz halini görünce ve sonrasını dinlediğinde... ...acaba şey bile düşünüyorsun bazen... ...o hali mi kalsaydı? Ya da böyle yapmasa mıydı? Yani Birçok e, kavram kargeşisi yaşıyorsun... ...ama mutlu oluyorsun. Bir şey buluyorsun ve... ...sunuyorsun ve kalıcı olmasını sağlıyorsun. Evet. Bir de bunun Hı. yanı sıra tabii yani şey de... ...bir katkıda da bulunuyorsun ona... ...başka Hı. dediğin gibi kalıcı olacak... insanlar ulaşacak falan ama... ...bir yandan da esasında... ...senin kendi sesinin de... E, ...bilinmesi, bilinmesi derken... ...esasında Niyazi Koyuncu sesinin oluşması için onlar da sana katkı sağlıyor ve senin var olmanın esasında Karadeniz müziğini ee, bir adım daha ileriye götürüyor. Birbirimizi yani. var ediyoruz işte. Evet, <gülüyor> aynı, Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ee, aslında daha zamanımız daha var. Pardon, var. Ben <gülüyor> saate baktım. Göndermeyelim. Hayır daha, daha göndermeyiz. Üç parça var. seçmiştik. Ee, bunlardan bir tanesi Çikim Guruşi'ydi. Çikim Guruşi 13. parça. Peki kısaca belki öyküsünden bahsedip de dinlemeden önce. Ee, bu şarkıyı İberia Özkan'ın e, derlediği bir eserdi. Bunu dinlediğimde diken diken oldu melodisini duyduğumda. Yani müthiş bir yürek acıtan bir melodiydi. Ama e, bunun anonim olmadığını, birine ait olduğunu e, eriştik o belgeye ama o insanı bulamadık. Hı. Ve bir yıl boyunca biz bu e, hanfendi aradık. Nana Bojguay. Tiftis'te yaşayan bir kadın. Ee, ve Ulaşmışsınız, anladım ulaştık sonra ulaştık evet, evet. bu sefer kadın hani haliyle yapacaksınız da nasıl yapacaksınız diye kaygı taşıdı ve haklı olarak da evet. biz bir şekilde ikna ettik hani, bunu çok sevdik bu şarkıyı hani biz anonim biliyorduk sana aitmiş okumak istiyoruz yani hani bu Hı -hı. Türkiye'de duyulması gereken bir eser olduğunu söyledik o da bize inandı sağ olsun ve şu anda o da bu halinden çok memnun belki ikinci halinde Onla bir düet bile yapabiliriz. Ne güzel. Ne güzel olur. <gülüyor> tamam dinleyelim o zaman. ve Sosuna biraz daha bahsederiz. Evet. Çıkım Guruşi dinleteceğiz sizlere. Destek hattımızı hatırlatalım 343 41 41'de. Hmm. Ana shava muri tepshagure, vamos a Oh na -na -na -na. Kimi kim ya saşa, kim yoş beni kim yoş masivam mısivamti ru aşvaşa çkimi kur meçviyazgabi çkimi kur meçviyazgabi ho oh, na na na Çıkım Guruşi'yi dinlettik sizlere. Yüreğimin Kırlangıcı malasına gelirmiş. Nani tam Boçguar. kayıtlı Megrelce evet. ee, olanlarından bir tanesini Yazık oyuncunun Muçopa albümden dinletiyoruz sizlere. Teşekkür ediyoruz. bu Beraber dinleme fırsatını bulmuş olduk dinletme fırsatını. Teşekkür ederim. Aynı zamanda. Nasıl etkinlikler onu sormak lazım tabii ki şu anda dinleyen ve seni hmm. izlemek isteyecek dinleyicilerimiz için. İzlemek isteyenler e, Facebook ve Twitter Hı -hı. E, internet sitemizden hani şimdi ben anlatacağım da muhtemelen akıllarına kalmayacaklar. Hayır hızlı hızlı geçeceğimiz için ama oradan bakabiliriz. Konserler yani seri bir şekilde e, Yine söyleyeyim. Edelim. 17 Nisan Bursa 18 Nisan Ankara'da e, 3 Mayıs'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi 9 Mayıs'ta Van'dayız, 11 Mayıs'ta Almanya'dayız, Mannheim şehrinde. Yani şu anlık bunlar. Evet, Türkiye'de epey geziyorsun yani aslında. Evet. Ve nihayet soruya gelir mi? <gülüyor> <gülüyor> en son meydanlardaydın da hatta. Biz o gün sana ulaşmaya çalıştık Nevruz gününde. Hı -hı. Sadece aslında izlerinlerini sorabiliriz. Yani nasıl buradan biz bir biçimde. Naklen yayınlardan takip etmeye çalıştık. Orada olmanın evet. biteni ama sen içindeydin. Gür, Gürültüse yani hep kısaca geldi. Kısaca bir neden gittiğimi anlatabilirim. Ee, ben hiç kimseyi, hiçbir şehri, hiçbir dini, hiçbir ırkı ayıştıran biri değilim. Ve ben ee, birileri için de gitmedim oraya. Ben kendim için gittim. Hı. Ben ee, Halkların kardeşliğini savunan ve yaşayan biriyim. Ve ben o yüzden gittim. Hani bunu bazı arkadaşlar merak ediyordular söylemiştim bir daha söyleyeyim onlara. Ben buna inandığım için gittim. Siyasetin döngüsüyle değil yani hani süreçler falan değil. Ben inandığım için ben geçen yılda gidebilirim bu yola gittim. Evet. Bunun için gittim. Gözlemlediğim şeyler ise ee, kalabalıktı. Bir buçuk milyon aşkın insan vardı ve o insanlara... ...hem ana dilimde hem Karadeniz'in şarkılarına söyledim. Evet. Karşılıklı horon teptik. Ben horon dedim onlar halayı çektiler. <gülüyor> yani bu aslında birçok şey açıklıyor Hı -hı. yani. Hı -hı. O samimiyet açıklıyor yani. Yani orada dedim, birbirimizi de anlamam için aynı yani. dili konuşmamıza gerek yok yani. Evet, tabii ki. Evet. Ne bu meydanındaydın. Evet yani bu, bu böyle anlattıktan sonra bütün nefret söylemlerin aslında tamamen... Ya olacaktır Umut. ama biraz insanlar elini vicdanında koysunlar... Yani hiçbir yeri ayıştırmasınlar ya. İlla herkes kendi gibi olacak diye bir şey değil yani. Hı hı. Hani sevmedibilirler beni, dinlemedibilirler. Saygı duyarım. Ama onlar da benim hareketimi anlasınlar ve ona saygı duysunlar isteyenler. Evet. Yani. evet. Yoldan eksik olma diyelim o zaman. S sözünü mümkün olduğu kadar Aa. insana ulaştırabilmeni dileriz. Bu, bu zamandan tamam, sonra da. Sesimiz çıktığı kadar, ünümüzün yettiği kadar. <gülüyor> evet. Gidecek yani. Bu çopa ne edeyim ama soru işaretsiz, ünlemli <gülüyor> çopa Niyazi Cevabı Koyuncu'dan. Evet zamanımız yok galiba bakıyorum ama var mı? Bir, son bir parçaya zamanımız var herhalde. Evet şimdi bu arada biz biraz önce konserleri sorduk ama Kaan e, dinleyicimiz sana bir mesaj göndermişti. Evet. Biraz oradan ilham alıp da sorduk. Çünkü Bursa'ya gidiyormuşsun o gelemiyormuş. Evet biraz Kaan niye gelemiyorsun çok merak ediyorum. <gülüyor> evet e, e ulaşan bir dinleyicimiz olmuş evet. Niyazi Koyuncu. E, Kaan gelemiyorsa bir pulim istemiş bizden. ...karnada ben buradan pulimi hediye edeyim. Tamam. Ona gelsin. Peki, silden dördüncü parça ayıyla yönleniyorum. Desteklediğiniz Açık Radyo'yu, Açık Radyo'nun bağımsız yayını... ...ve bu birlikteliği esasında daim olsun diye çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Açık Radyo'ya. Nice on yıllara. Evet. Telefon hattınızı duyabilir miyiz senden şurada yazmakta? 0 212 343 41, 41 destek konusu. Çok sağ olun Yasemin. Ben teşekkür ederim.